Allahu Allahirabbil Alemin ve salat ve salamalar Rasulullah Muhammed'in vaari ve sahabi cimayi. Yine Celal'in tefsirinden bugün inşikak suresini inşallah yapacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Suresi inşikak. Mekkiye'tul Salasun ayuhamsun ve 40 ayet. 23 ve 25 ayet. Bu da kafayet şu takılması. Yani 23 olunca acaba iki tane eksik mi? 25 olunca acaba iki tane fazla mı? Malum olduğu üzere bu aslında kimisinin iki aya saydığını bir diğeri tek aya saymış oluyor. Yani farkı oradan kaynaklanmış oluyor. 23 ve 25 olması yani bir fazlalık veya eksiklik durumu söz konusu değildir. Bismillahirrahmanirrahim. İza sema'un şakkat. Gök yarıldığı zaman. Gök yarıldığında yani kıyametin bir alameti olaraktan gök yarılacak. Ha, gök yarıldığı zaman ve aynı zamanda o esinet rabbiha ve o gök Rabbine itaat ettiğinde, Rabbinin emrini yani diyelim ki yarıl gibi Rabbinin emrini yerine getirdiğinde, işittiğinde. Yani semiyat ve etâat fil inşikâhi. Yarılma konusunda gerek o emri işitip gerekse de o emre karşı itaat ettiğinde kimeydi? Rabbiha, Rabbisine. İşte göğün bu emri işitip de itaat etmesi nedir? Ve hukka onun üzerine elbette ki haktır on üzerine yani ve hakka ve hakka laha entesme tesma e bu durum göğe nedir işitmesi ve aynı zamanda o emri yerine getirmek üzere itaat etmesi o gök üzerine bir haktır gök böyle o izel ardu yerde yayıldığında enine doğru açılıp yayıldığında yani zi defi enliğinde, en olma durumunda tamamen arttığında fazlalaşlığında. Ne gibi kemayemidol edimu, velen yapka aleyha binaun ve lajebelun. Öyle ki mesela şu andaki durumu üzerinde binalar var, dağlar var, birçok şeyler var. Yayılıp açıldığında o zaman ne olmuş oluyor? İnsanlardan hatta bina ve dağlardan hiçbir şey kalmıyor. Çünkü tamamen yayılınca üzerinde bulunan dağlar, binalar, insanlar tamamen ortadan kalktığında. o elkar mafiha ve aynı zamanda o yer içerisinde olanları dışarı attığında, fırlattığında, ne gibi mesela minel mevta ila zahiriha, içerisinde bulunan ölüleri zahirine dışarısına attığında yine. Mesela Tekâsûr suresinde de vardı değil mi? Ve ahreceti ile ardı etqaliha. Yer içerisindeki tüm ağırlıkları dışarıya atar. O ağırlıklardan kasıt o zaman şunu demiştik. Gerek ölüler gerekse madenler içerisinde bulunan ölüleri ve madenleri dışarıya atar ve takhallat anhu ve o yerdeki karnında bulunan içerisinde bulunan her şey tamamen bomboş olur İçerisindekini boşaltmış olur. Yine bu da aynen gök gibi ve ezine semiat ve taat fi zalikeli Rabbiha. Rabbinin bu emrini o yerde aynen gök gibi işitir ve ona itaat etmiş olur. İşte yine gök gibi bu yer içinde ve hakka bu durum ona haktır. Yani Rabbisinin emrini dinlemesi ve itaat etmesi zaten bu onun yapması gereken bir husustur. Bu ona haktır. Ve zalike kullu yapunu yevmül kıyame. İşte bütün bunlar ne zaman olur? Kıyamet gününde olur. What cevapı iza hep iza ile başlamıştı. İza sema ul şakkat. İza ile şart edatı olduğu için şart yemin edatı efendim? Yemin olduğu için mi? Yok, yeminde şart edatı iza ile. O zaman iza şart edatı ile başlanıldığı zaman bu demektir ki bunun cevabının da olması lazım. Yani şart edatı varsa bunun da mutlaka bir cevabının olması lazım. O halde iza vama uti aleyha mahzufun. Ha bunun cevabı nedir? Mahzuf'tur. Delile aleyi mabaduhu ha ondan sonraki ona delalet etmektedir. Bu durumda takdirul bunun takdiri cevap olarak nedir? Laqiya insan amanehu. İnsan ameliyle ka karşılaşır. Ameliyle buluşmuş olur. Yani işte bütün bunlar olduğunda Netice itibariyle insan ameliyle karşı karşıya gelir, ameliyle buluşmuş olur. Bu girişten sonra, şart edatı ve cevabından girdikten sonra mahzuf olan cevabıyla beraber Ya eyyuhel insan, ey insan, inneke kâdihon, muhakkak ki sen çaba göstermektesin. cahidun fi amelike, amelin konusunda, işlerin konusunda sen çaba göstermektesin. Hangi konuda ilâli kâi rabbike ve hubble O da ölüm olmak üzere Rabbine kavuşma konusunda sen çaba ve gaynet göstermektesin. Nasıl bir çaba ve gayret? Kat ha kathan fe Öyle bir çaba ki burada kathan fe mülâki. Yani ey mülâki amelike el mesbûr, sıkladilen ameline kavuşma ki öncekinde de demişti. Ameline kavuşma konusunda ne Min hayrin evşerrin yevmel kıyâme. Kıyamet gününde ister hayırdan olsun, ister şişerden olsun. Ameline kavuşma konusunda sen ne yapmaktasın? Sürekli bir şekilde o kavuşmak amacıyla çaba içerisindesin, çaba göstermektesin. on <gülüyor> kathan. Çaba göstererek çaba göstermektesin. Yani sürekli çaba içerisindesin. Ama fe emmâ men u'tiye kitâbehu. Ama kitabı verilen kişiye gelince, yani kitaptan kasıt kitabı ameliyi ameninin yazılmış olduğu kitaba gelince verilen neresinden? Bir <gülüyor> yeminî, ki o da kimdir? <gülüyor> Amel defteri sağından verilen mü'mine gelince, işte fezevfe yuhâsevuhisâben yesîrâ, o onu olur? Ameli, amel defteri sağından verilen mümin, müminin hesabı gayet kolay olmuş olur. Kolay hesaplandırılır. Kolay hesap görecektir. O fesevfe istikbali bildirmiş oluyor. Sevfe edatı. Sev. Sin, gibi, sin. He, sin gibi sevfe edatı da geleceği bildirmiş oluyor. Ki ve ameli kendisine ne olur? Arz edilir. Bir bakar ki amel defterinde her şey yazılmış. Nitekim Evet, nitekim kemâ fî hadîs-i sahîhîn, -e ve Müslim'de sahîh iki kitapta da zikredildiği gibi. Ve fihi men tevâkkâşel hesâbî heleke ve ba'del ve yürtecavîzû an. Ve böylece orada da bulunduğu gibi hesap hakikaten zordur, meşakkatlidir, zahmetlidir. Ama o mü'min amel defteri sağından verilen insan neşe içerisindedir. Zor olan insan, hesabı zor olan insan ise ne olmuştur? Helal olmuştur. Ve ondan sonra bu amel kendisine arz edildikten sonra artık o ne yapar? Ce cezalandırılır. O ameli meşakkatli ve zor olan. Ama müminin ameli ne olur? Kolay geçmiş. Hesaben yesira. Yani yuhase bu hesaben yesira. Müminin ameli ise gayet kolay geçmiş olur ve bu müminde olur ve inkalib ila ehli mesrura fil cenneti cennette bir zalike bu iyi amelinden dolayı cennette ne yapmış olur o kendi ailesine ve ehline kavuşmuş ehliyle beraber olmuş olur ama iyi insan böyle mümin ve amma men utiya o ancak kitabı verilen nerede ve ra'esahli diğer ayette şimal geçiyordu burada da arkasından verilen ki o kimdir hüveldir kafiro. Amel defteri arkasından verilen gerisinden verilen kafire gelince takillu yemna onu niye arkasından veriliyor çünkü suçlu olduğu için dünyadaki suçluları düşünün ee, elleri boynuna bağlanmış bir şekilde elleri boynuna zincirlerle bağlanmış esir muamelesi, cezalı suçlu olduğu içindir ki bu kişinin de amel defteri Elim uzanmıyor ki çünkü bağlı. Elden önden verilemeyeceği, sağdan verilemeyeceği için bunun da amel defterleri arkasından verilmiş olur. Ve He. teçalı yasrağı verâ Yani hem sol eliyle, sol eline demin dediğim gibi şimali, uutiyebi şimaliği sol eline verilmiş ve aynı zamanda böylece o arkasından da amel defterini almış olur. Fe bir bi hatabahu böylece hem arkasından hem sonundan amel defteri verilince o da sonuyla amel defterini almış olur. Peki memnun mı kalır? Hayır. Memnun kalacak hali yok çünkü öbürü mesrurdu, mesrur sururluydu. Bu ise ne olur? Fe sefeyetu min de ru'yati mafihi o amel defterlerini görünce Adeta bir çığlık atar, feryat eder, bağırır, çağırır. Ne diye? Subura, ah başıma kül dökülsün, ölüm, vay başıma ölümler, ah ölüm diyerekten, ey yetiş ölüm diyerekten ölmeyi arzu eder. Yunadi helakehu, yani Aynen Nebe suresinin sonunda ifade edildiği gibi ne demişti? <gülüyor> ya ney teni kutraba. Keşke, o kafir, Keşke ben de toprak olsaydım diyecek. Neden dolayı o hayvanların helak olmasını gördüğü için kendisi de onlar gibi helak olmayı, toprak olmayı isteyecek. Bi kavli ya febura. Ha, aynen şu söz gibi ''Ya tebura, toprak başıma, ölüm başıma, keşke öleydim de, ey ölüm çabuk gel.'' diyerekten ölümü arzu edecek. Sadece onunla da değil ve yasla sa'ira, aynı zamanda cehennemede atılmış olacak. Yani atılmaktan kasıt yetkulun nâreşşedîde, o şiddetli olan ateşe girecektir. ''Ve fî kıraetin bir kıraette bi damil yai yusla şeklinde.'' Aynı zamanda ve fethas sade belamil müşaddedi. Ha yusalla şeklinde de yasla ve yusalla şeklinde de okunur. Bu durumda meşhur bir fiil olduğu içindir ki ve yusla ve yusalla atılır. Atılmış olur. Yani başkaları cehennem zebanileri melekler tarafından atılır. Nereye? O sair olan şiddetli, dehşetli ateş içerisinde olan o cehenneme atılmış olur. İlla o tanefi Dünya. O Dünya'da iken kendi çevresiyle, aşiretiyle, ailesi, çoluk çocuğuyla ne idi? Mesururen gaye sevişli idi. Böyle bir vaziyetteyken böyle bir hale o düçar olmuş olur. Bataran bir ittibaileyi havu, kendi heva ve hevesine, arzularına, isteklerine tabi olmuş olmasından dolayı çok şımarık idi. Çok şımarık sevişti bir vaziyetteydi ama şimdi akıbeti ne oldu? Helak oldu. İnnahu o kafir var ya zanne zannetti ki en buradaki en muhafefetümin esakiyle en neden takfif edilmiştir? Aslı en nedir? O ismuhu mahzufun ey ennahu manasına. İnnahu o kafir zanne ennehu, zanneder ki len yahora yerce ilâ Rabbihi Rabbisine dönmeyeceğini zannediyor. Yani ben böyle şımarıklık yapayım nasıl olsa hesap vermeyeceğim Rabbime dönmeyeceğim diye böyle zanneder. Bela. Yercu'u ileyi Hayır. O ne yapacaktır? Rabbisine dönecektir. Durum onun düşündüğü zannettiği gibi değil. İnna Rabbahu Çünkü onun Rabbi kânebihi basira. Onu görücüdür. Yani alimen bircu'u ileyi Onun Rabbi onun kendisine döneceğini elbette ki bilmiş olmaktadır. Fele okhsimu <gülüyor> buradaki nefi edatı değil zaittir. La zaidetun. Ha kasem olsun ki neye bişşafaki <gülüyor> şafaka yani Şafak o sabahleyin ışığın tamamen kızıllanmış olduğu ki kendisi de ifade ediyor. وَوَاَلْهَمْرَةُ فِي bağda بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ Güneş battıktan sonra, güneş battıktan sonra ufukta görülmüş olan o kırmızılığı. Yani güneş batıyor, o batma esnasında ufukta ne yapıyor? Bir kızıllık görülüyor. İşte o kızıllığa, batma anındaki o şafaka, şafak vaktine yemin olsun. وَالْلَيْلِ wama وَسَقَى Geceye de yemin olsun. Hangi geceye? Vama, vasaka. Barın içinde barındırmış olduğu şeyden dolayı geceye de yemin olsun. Cem'u ma'dakala aleyhimine devabbi bagayriha. İçerisinde neyi barındırıyor? Hayvan olsun, yürüyen sürüngenler, onun dışındaki canlıları içerisinde barındırmış olan geceye de kasem olsun. Daha neye yemin olsun? Vel kameri. Ay aya da yemin olsun. Hangi aya? İse tesaka işte abe temmen tamamen toplanıp nuru tamam olan ve zanikefiller yail beydi o parlak bir şekilde o gecedeki o parlaklık içerisinde olan o aya da yemin olsun işte bu girişten sonra leterke <gülüyor> hem baştaki lam hem sondaki şedelinin tahkik edatı kuvvetli ve elbette kesinlikle ve kesinlikle terkebun ne tabakan an tabakin yani ne olacak sizi halden hâlesiz, Elbette ki geçmiş olacaksınız halden hale döneceksiniz Ey güvenaz Ey insanlar le terke bu ne muhakkak irtika edeceksiniz yükleneceksiniz halden hale geçeceksiniz O halden halide sonraki ayet tabakan an tabakin. Halen bağda hal bir halden baş başka hale geçip dönüşeceksiniz Ey güvenaz. أصل تتابع التتابع onunla bu sıfat nunur ref'i li imtisal vel vavu li iltiqa'i sakinayn yani demek ki ref olan nun eşbeşe geldiğinden dolayı bir de aynı zamanda iki tane sakin bir araya vel vav olan iki tane sakin bir araya geldiğinden dolayıdır ki ondan dolayı ne olmuş hasf olayı olmuş olmaktadır yani le terkebunnenin aslı terkebunenne'dir. Orada dam ediliyor birbirine. Le terkebunne olmuş oluyor. Tabakan an tabakin halen bağda halin ve hüvel mevd. O da nedir? Mesela ölümdür. Sonra fümmel hayatu. Sonra hayata geçiştir. Ve ma ba'daha min ahvali kıyamet. Ondan sonra ne vardır? Kıyamet halleri vardır. Ahvali kıyamet, kıyametin değişen halleri vardır. Pemâlehum ey küffar, ey kafirler, siz olmadınız. Ney lahumünun? Siz iman etmediniz, iman edici olmadınız. Ey yani, ey yumanîn lahuminer imâni. Sizi iman etmekten engelleyen şey neydi? Ni iman etmediniz? Ey yani, ey cihetîn lahum fi terki ma vujûdi Allah'ın varlığının sayısız birçok delil ve bürhanları, işaretleri var iken o Rabbinize sizi iman etmekten engelleyen mani olan neydi? Yani elinizde bir belge mi var inanmamanızı gerektiren? Ve malahum on ve onlar olmadı ve aynı zamanda onlar iza kur'i aleyhimul Kur'an onlara Kur'an-ı Kerim okunduğu zaman onlar ne yapmadılar? la yesuduna yahtağuna yani secdeye kapanmadılar. ''Yere eğilmediler.'' ''Bi en yukminu bihi bi O Kur'an'ın icazı ve mucizeliği karşısında acizliklerini ve güçsüzlüklerini ifade etmek üzere onlar secde etmediler. Kur'an kendilerine okununca ''Bel, belki, bilakis.'' Yani kuvvetli olaraktan biriniz ki ''Ellezine keferu.'' O inkar etmiş olanlar ''Yükezzibune.'' He, ne yaptılar onlar hak ve hakikatı o Kur'an'ı yalanladılar daha neyi bir Batı ve gayrihi gerek öldükten sonra dirilmeyi ve onun dışındaki Kur'an'ı Resulullah'ı bunları da aynı zamanda yalanladılar Vallahi alemmu birma on Allah isenedir. Elbette ki onların içlerinde saklamış oldukları şeyi en iyi bilendir geçmemuneti sofi Min küfri kendi İçlerinde, içlerinde, hakikatlarında, iç bünyelerinde, sadırlarında biriktirmiş oldukları minel küfri ve tekzibi ve amali sui Kötü amel, yalanlama, küfürden kendi içlerinde biriktirmiş olduklarını Cenab-ı Hak ne yapıyor? Onları en iyi bilendir. Febeşşirühüm <gülüyor> onlara müjdele Aslında cehennem müjdelenir mi? Yok, burada bir alay olayına var. Yani müjdeleden kasıt ahvirühüm <gülüyor> Onlara haber ver. Neyi? Bir azabin elimin, elem verici bir azabı. Yani müellimin elem veriyor. İlla lakin ellezine amenu, kafirlerin durumu bu. Ama iman edenlere gelince ve aminu salihati iyi amel işleyenlere gelince işte onlar için onun tam tersine lehum ecrun, gayrimemnun, gayrimaktuin Kesintisiz, ve la hiçbir eksilme olmadan, ve la yemunnu aleyhim, hiçbir minnette bulunmaksızın, azaltılmaksızın, başa kalkılmaksızın, kesintisiz, onlar içinde bir ecir ve bir mükafat vardır. Böylece ehli küfürle, ehli imanın pozisyonunu Rabbimiz belirtmiş oldu. Evet.